We are constantly being bombarded by problems that we face and sometimes we can get completely overwhelmed. The story of the hummingbird is about this huge forest being consumed by a fire. All the animals in the forest come out and they are transfixed as they watch the forest burning and they feel very overwhelmed, very powerless except this little hummingbird. It says, I'm going to do something about the fire. So it flies to the nearest stream. It takes a drop of water. and it puts it on the fire and goes up and down, up and down, up and down, as fast as it can. In the meantime, all the other animals, much bigger animals, like the elephant with a big trunk, could bring much more water. They are standing there helpless. And they are saying to the hummingbird, What do you think you can do? You're too little. This fire is too big. Your wings are too little. And you're big, so small. You can only bring a small drop of water at a time. But as they continue to discourage it, it turns to them without wasting any time and tells them, I am doing the best I can. And that to me is what all of us should do. We should always feel like a hummingbird. I may feel insignificant, but I certainly don't want to be like the animals watching as the planet goes down the drain. I will be a hummingbird. I will do the best I can. Vangari Matai. Vangari Matai'nin sesiyle başladık bugünkü açık yeşile. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madyo. De. Ve destekçimiz Füsun Çeliker. Bugün teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Wangari Matai, e, önceki gün Kenya'da Nairobi'de e, tedavi gördüğü hastanede, kanser tedavisi gördüğü hastanede 71 yaşında yaşamını yitirdi. Kimdi Wangari Maathai? Bugün e, belki de dünyanın yaşayan en önemli ee, ...çevreci yeşil... ...aktivistlerinden biri olan Matai'yi... ...konuşacağız. Onun anısına... E, ...bir açık yeşil yapacağız. Ee, Wangari Matai'yi... E, ...dünya... ...aslında 2004 yılında... ...tanıdı, denebilir. 2004 yılında... ...Nobel Barış Ödülünü... E, ...kazandı ve ölümünün ardından... ...yapılan bütün haberlerde de... E, ...Nobel Barış Ödülünü kazanan... ...ilk Afrikalı kadın... E, ...olarak anıldı. E, ama Matahi'nin e, Nobel almasının çok ötesinde, çok öncesinde e, müthiş bir etkisi var Afrika'ya, Kenya'ya ve dünyaya aslında. E, o da e, Afrika'da e, yeşil kuşak hareketi denen e, belki de dünyanın en etkili e, bir çevre ve kadın hareketi denebilecek hareketini kurmuş olması 1970'li yıllarda e, yıllardan itibaren... E, Ardından da 2000'li yıl, 90'lı yılların sonlarında Kenya Yeşil Partisi'ni kurdu, milletvekili oldu, parlamentoya girdi hatta 2 yıl kadar çevre bakanı yardımcılığı yaptı. Yani aslında hareketin her tarafında kendisinin de pek çok röportajında belirttiği gibi hem halkın içinde hem sivil toplum hareketlerinde hem de hatta hükümetin içinde. Mücadelenin her yönünde yer almış bir insan evet, bütün yani ilk ilk Nobel alan kadın olduğu gibi bir Afrika Üniversitesi'nden doktora kazanan doktora unvanını kazanan da ilk kadınmış veteriner ve fakat ne akademisyen olarak ne siyasetçi olarak asıl önemini hiçbir zaman kaybetmeyen o doğayla iç içeliği bütün hayatı boyunca, Doğan'ın en önemli parçalarından biri olarak mücadele etmiş. Müthiş bir kadın aslında. Evet, ilginç de bir hikayesi var. Aslında bir, bu şimdi tabii oradaki etnik gruplara falan çok aşina değiliz ama Kikuyu kabilesinden. Kenya'daki, aslında Kenya'da çoğunluğu oluşturan kabileymiş bu ama çoğunluk olsa bile Kenya'nın nüfusunun %30'a yakınını oluşturuyor. Yani o kadar büyük bir çoğunluk değil. Oradan geliyor fakat köyün ne galiba o doğduktan kısa bir süre sonra işte birtakım takım çatışmalar falan nedeniyle köyünden uzaklaşması gerekiyor. Kendisi hatta bir şeyinde diyor ki eğer böyle bir şey olmasaydı ben bugün herhalde işte evlenmiştim köydeydim çocuklarım vardı işte böyle bir hayat sürüyordum ama bu ve olay hatta nedir? Hatta hikayeyle bu masalları da anlatabilecek <gülüyor> durumu olmayacaktı diyor. Çünkü yerini radyo, kitaplar ve televizyon aldı. Evet. Anlatınca aslında Aslında unuttuk kendisi. bu arada girişteki hikayeyi belki kısaca evet. söyleyelim. matay ne diyordu orada? Ee, girişte size dinlettiğimiz seste ben bir sinek kuşu olacağım başlığı en azından konuşmasının. Aslında bir animasyon bu. Matai'nin konuştuğu ama arka planda bir animasyon da var. YouTube'dan girip izleyebilirsiniz. I Will Be A Hummingbird olarak girerseniz. Orada meşhur masalı anlatıyor aslında. Fable mı demek lazım? Evet, fable, bir fable Afrika aslında, aslında gelmekten masallarından. Evet. Yani bir orman yangını var ve bu orman... İşte bir orman yanmaya başlıyor. Yanmaya başlayınca bütün hayvanlar kaçışıyorlar tabii ormandan dışarıya. İşte filler, aslanlar, çeşit çeşit büyük hayvanlar üzüntü içerisinde ormana bakarlarken küçücük bir sinek kuşu, işte yakındaki ne büyük bir telaş içerisinde, yakındaki işte su kaynağından dereden. Küçücük gagasına e, su alıp e, bir damla su alıp gidip Yangın ormanın koşturuyor. üzerine bırakıyor. Ve büyük bir hızla gidip geliyor e, bir damla bir damla ormanı söndürmeye çalışıyor. Yangını söndürmeye çalışıyor. Bu arada işte üzüntü içinde bakan ve hiçbir şey yapmayan işte filler ve diğer hayvanlar. Sen küçücük bir sinek kuşusun ne yapabilirsin ki? Yani bir damla bir damla bu yangını söndüremezsin diyorlar. Ve sinek kuşu da e, elimden geleni... <gülüyor> Yaparım diyor. Zaten Matai'nin e, o konuşmasının sonunda söylediği de ben, bir, ben de bir sinek kuşuyum aslında ve elimden geleni yapıyorum. Bu aslında çok e, klişe gibi gelebilir ama gerçekten e, Matei'nin yaptığı şeyi hayatına bakılırsa e, bunun e, gerçekten böyle olduğu e, görülüyor. Çünkü Matei'nin yaptığı şey aslında ağaç dikmek. Yani ee, mücadeleye başlayış stili şimdi bize bugün bugünden ve buradan baktığımız zaman canım ağaç dikerek çevrecilik mi olur ya da ağaç dikmek nedir ki diye düşünüyoruz ama e, bugün hala e, ben tekrar bir kontrol ettim e, Kenya'da ormansızlaşma ne durumda diye Kenya'da inanılmaz bir ormansızlaşma e, var çölleşme var zaten tam bu işte Somali e, nin de içinde bulunduğu Afrika Burnu'nun e, en güneyindeki ülke. Evet, dur, Afrika, Afrika. Burnu, boynuzu pardon. Bu Afrika Afrika e, boynuzu insanlığın da oradan çıktı Rift Vadisi'nin bu olduğu Rift yer Kenya. Ama Rift Vadisi de dahil olmak üzere Kenya'nın büyük bir bölümü çölleşme, çölleşmek üzere ormanların oranı %2'lere inmiş inanılmaz bir ormansızlaşma var. Ve bu ormansızlaşmanın en önemli nedenlerinden bir tanesi de Yerli ormanların kesilip 1900 yani 20. yüzyılın başlarından itibaren işte sömürge döneminde özellikle ama daha sonra da tabii kalkınma adına devam ettirilmiş. Bunların kesilip yerine keresteciliğe uygun egzotik ormanlar egzotik ağaçlar çabuk büyüyüp çabuk çabuk kesilecek ve para getirecek ağaçlara ormanlara çevrilmesi süreci yani plantasyon aslında. Yani normal ormanların plantasyonlara, evet, çiftliklere şeyi metalaştırma yani evet. bütün doğayı bir mal, alım satılacak bir mal olarak kesinlikle. Görmeli. Yani bunun bu nedenle de müthiş bir ormansızlaşma varmış ve 1970'li yıllarda işte Matay'ın hikayesi işte 1959'da bu şeyde okuduktan sonra köyünden ayrılıp okuduktan sonra. Amerika'ya 300 Kenyalı yay e, burs verilmiş okumaları için Amerika'ya gönderilmiş. Bunların arasında Kennedy Kennedy Hava Köprüsü diyorlar değil mi? Bunu havayla hava yoluyla götürüyor. Kennedy zamanında. Evet. Değil mi? E, ve ilginç bir şekilde e, Matai ile beraber gidenlerin bir tanesi de Barack Obama'nın babası Amerika'ya. Evet. <gülüyor> Çok da o 300 kişi ilginç. Bir 300 kişi herhalde evet bayağı şey ben bir ufak detay da söylemek istiyorum yani bir yılla kurtarmış durumu diye bir şey konuşuyorduk ya demek kendi evet. köyü cennet gibi bir köyümuş sadece doğa ve olağan her türlü yaban hayvanı ve bitkisinin bulunduğu yerde hiçbir şey istemiyorduk hayatta leoparlar filler filan diyor ormanlar zengin sular yiyecek her her şey herkes çalışıyor birden bir sene sonra bozuldu. Neden? Çünkü İngiliz sömürgeciliği başlıyor. Maoma'lar ayaklanıyorlar. Maoma lafı da aslında İngilizlerin koyduğu kötü bir ad. Evet, pejoratif bir şey. Lazım. Pejoratif. Evet. Ve ondan sonra yani kaç insanı katlettikleri, organlarını kesip bıraktıkları filan hala bilinmiyor dünyada ama İngiliz medeniyetinin... Çok övüneceği bir şey değildir yani oradaki iş. Ondan bir yılla e, sıyırmış, sıyırmış. sıyırmış ve işte Amerika'da okuduktan sonra PhD'sini yani doktorasını falan e, bir Afrika Üniversitesi'nde yaptıktan sonra işte veterinerlik e, profesörü olarak uzun yıllar e, şeyde çalışıyor. Bu arada e, nereden bu iş çıkıyor onun hikayesi de. Ee, ...elimde Mahtay'ın yazdığı e, bir kitap var... ...The Green Belt Movement diye... E, ...bu Yeşil Kuşak hareketini anlattığı... E, ...Nobel Barış Ödülü aldıktan sonra yeni baskısı yapılmış olan... ...ve Nobel e, Barış Ödülü konuşması falan da var içinde bir kitap... ...burada ayrıntılı olarak bu Yeşil Kuşak Hareketi'nin tarihini anlatıyor... ...belki bundan kısaca bahsedebiliriz... ...çünkü aslında hareketin nasıl doğduğu oldukça ilginç... E, bu ıı, diyor ki 1920'lerde bir ağaç dikme hareketi varmış o zaman evet. kısa bir süre. Ee, ama o hareketten sonra işte sömürgecilik dönemi vesaire... Herhangi bir şey yapılmamış Müthiş bir çölleşme, ormansızlaşma başlamış Hatta sömürgecilik bunu çok arttırmış Tabi kereste ticaretini Tabii. biraz önce konuştuk Ardından 1972 yılında Herkesin bildiği gibi Stockholm'de Birleşmiş Milletler'in düzenleri ilk çevre konferansı toplanıyor Stockholm konferansı Stockholm konferansının ardından Birleşmiş Milletler Çevre Programı kuruluyor UNEP Ve UNEP ya da UNEP'nin Merkezi Nairobi o yılların e, tabii <gülüyor> bir anlayışı aslında bu. Yani o dönemin yeni yeni başlayan çevre kalkınma e, işte bağlantılı şeyi merkezi Kenya'ya e, kuruyor Birleşmiş Milletler. Ve Birleşmiş Milletler'in bu seçimi nedeniyle Kenya'ya e, <gülüyor> ki o zaman bağımsızlığını kazanmıştı durumda tabii Kenya. E, Kenya'ya e, çeşitli uluslararası kuruluşlar, çevre kuruluşları şubeler açmaya başlıyorlar. Ee, ve bunlar arasındaki e, iletişimi sağlamak için de Liaison Center diye işte gelecek olan herhalde fonları falan yönetecek ve sivil toplum kuruluşlarının arasındaki bağlantıları kuracak bir komite kuruluyor. Ee, tamamen tesadüfi bir şekilde de o zaman e, bir hekim olarak, veteriner hekim olarak e, Kenya'daki <gülüyor> Kızılaç e, Teşkilatı'nda Nairobi'de çalışan Matayi bunun yönetim kuruluna e, almak istiyorlar. Giriyor. E, diyor ki benim herhangi bir böyle çevre meselesiyle fazla bilgim yoktu. Sadece bir biyoloji konusunda uzmanlığı olan bir kişiyim. E, yani işte hayvanlar konusunda. Artı e, hani köyden geliyorum. Babam çiftçiydi. E, bu nedenle bir bağlılığım var doğaya. E, ama şey e, sırasında e, işte el, e, ELC'de bu liyazon komitesinde çalıştığı e, dönemde ee, bu işi ilginç bir şekilde e, yani çevrecilik e, meselesini e, şey yapmaya başlıyor, öğrenmeye başlıyor. Bu arada 1974 yılında kocası bir politikacı e, Mwangi Matai, Mwangi Matai aday oluyor, milletvekili aday oluyor. Onun kampanyası için e, köyleri dolaşıyor e, ve e, bu şeyler sırasında işte. Yoksulluk, işsizlik, özellikle kadınların durumuyla falan karşılaşıyor. Belki diyor ki ben e, hani kadın hareketinin içerisinde olan bir insan değilim. Ben çok elit bir e, kadın çevresinden geliyorum. Yani işte okumuş, Amerika'da okumuş, doktora yapmış, öğretim üyesi olmuş. Yani bu yoksul insanlar köyde büyümüş ama e, yoksul kadınlarla vesairelerle çalışmaya e, öyle bir deneyimim yoktu diyor. E, ardından e, bu şey sırasında kocasının kampanyası sırasında pek çok sözler veriyorlar. İşte yoksulluğu alt etmek için falan. Ve kocası seçiliyor. Seçildikten sonra bu sözleri tutmak için çalışmaya başlıyor. Mangari'de çalışmaya başlıyor. Fakat diyor ki ben herhalde çok naiftim diyor. <gülüyor> bu sözlerin hepsini tutabileceğimizi sandım falan diyor. Ve bir anlamda politik gerçekliği kavramaya başlıyor ve bir noktada aklına şöyle bir şey geliyor. Müthiş bir ormansızlaşma var bir taraftan ve bir taraftan da Müthiş bir yoksulluk var, özellikle de kadınlar ee, hem bu ormansızlaşmadan etkileniyorlar hem de yoksullar ve bir ağaç dikme kampanyası yapmak geliyor aklına. Fakat burada e, bence e, Wangari Maathai'nin başarısı şurada yatıyor. Bunu bir ağaç dikme kampanyası olarak değil, kadınların ağaç fidesi yetiştirmesi. Kampanyası olarak gördük. Evet, kadınları işin içine yani insanları hareketin bir parçası haline getirince bitiyor. Evet yani. yani hem insanları hareketin bir parçası haline getiriyor hem de kadınlar o fideleri yetiştirerek aslında para kazanıyorlar. Kadınlardan yani bakan bakan yardımcısı olduktan sonraki bir röportajında anlatıyor. İlk projesi e, devletin o fideleri satın almasını sağlamak e, olmuş mesela. Verdiği para da diyor ki verdiğimiz para çok komik bir para çok çok düşük bir para fakat bu insanların Zaten cebinde hiç para olmadığı için Onlar için fevkalade Çok önemli, önemli. E, paralar ve Bu şekilde e, Bir şeye başlıyor işte ardından bir şirket Kuruyor e, Bu şirketle ilk şeyini kuruyor ne denir ona Fidanlık denir değil mi Evet e, fidanlık fide, <gülüyor> Ağaç fidelerinin yetiştirildiği bir fidanlık kuruyor Yine kadınlar kuruyor bunu Orada yetiştirmeye başlıyorlar bunları satmaya çalışıyorlar e, Falan Pek çok başarısızlıklar, hayal kırıklıkları falan yaşıyor. Ve o sırada yine bir e, tesadüf. E, UNEP'nin Nairobi'deki başkanı e, sayesinde Marstrad, e, Hanne Marstrad-Strong... ...onun sayesinde 1976'da e, Vancouver'da yapılan, Kanada'da yapılan ilk habitat konferansına gidiyor. E, oraya gitmesini sağlıyorlar. İşte orada bayağı bir e, şeye açılıyor. E, bir sürü insanla tanışıyor falan... Ve döndükten sonra e, bir şekilde Kenya'da e, bağımsızlığın hemen sonra kurulmuş olan Kenya Kadınları Ulusal Konseyi diye bir konsey varmış. O konseye alıyorlar e, şeyi Matai'yi. Ve e, işte burada söylüyor aslında yazının bu kısmında hani benim çok fazla bir kadın hareketiyle ilgim yoktu falan diye. E, ve o konseyin başkanları çok şey olduğu için... E, çok meşgul insanlar olduğu için ya sen yönet ara sıra toplantıları diye ona veriyorlar yönetme görevini. O da diyor ki ben bu yönetme görevini kullanarak diyor kendi gündemlerimi, kendi sözümü de daha fazla söylemeye başladım. Ve bu konseyi bu ağaç dikme kampanyasına katılmaya ikna ettim diyor. Ve Ulusal Kadın Konseyi'ni ağaç dikme kampanyasına katılmaya ikna ederek bu projeyi büyütüyor. Ve ardından da e, Harambi e, diye okunuyordur herhalde bu. Bu e, Kish Vahili dilinde e, hep beraber asılalım anlamına gelen bir lafmış bu, haram bir haram bir e, hareketi diye bir hareket kuruyor. Yani herkes ağaç dikecek. E, bu haram bir hareketi daha sonra işte ilk şeyini 1977'deki 5 Haziran Çevre Günü'nde yapıyor, ilk kampanyasını ve ilk e, şey e, yeşil kuşak dedikleri hareket başlıyor. Bu e, ağacın resminde sana göstereyim Ömer abi. Bakasın e, mı nedir? Bilmiyorum ama bu ilk dikilen e, ağaçmış. Yani evet, bu evet. Greenbelt Movement'ta kocaman bir ağaç olmuş Kocaman ağaç olmuş ve gölgesi de altını böyle herkesi yararlanacağı şekilde mükemmel bir gölge yapmış. Ve evet. o zamandan bu zamana dikilen ağaç sayısı 30 milyon. 47 milyon. Öyle mi? Yani e, o Afrika'da. zaman bu kitap eski, evet, eski yani. kitap. Benim evet. son gördüğüm 45 ya da 47 milyon civarında ama... Bir de bütün dünyada 7 milyar ağaçın dikilmesine önayak oldu diyor. Evet. Ve bunu şöyle anlamak ya lazım. Akıl almaz bir kadın yani. Bunu şöyle anlamak lazım. Bu ağaçların dikilmesi sadece o ağacın büyümesi, gölge olması bunları anlatıyor işte gölge yapıyor diyor. Yani estetik olarak iyi oluyor falan diyor. Yani aynısı ne kuş hikayesi gibi çok büyük bir şey değiştireceğini iddia etmiyor aslında ama o fideleri yetiştiren kadınların hayatında çok şey değiştiriyor aslında. Evet, ve şey demiş mesela bu özellikle de mücadelesinde tabii e, müthiş kendi kişisel olarak da hem kocasından hem o sırada mesela bir şey dikmek istediği hem de bir e, İngiliz basın Lord Maxwell ondan öldü galiba o. Hı hı. Bir kazada onun önayak olduğu koca Uhuru Parkı'na devasa bir yapı konması söz konusuymuş. Yani Türkiye'nin en büyük şey, parkı hangisi? Atatürk Orman Çiftliği diyelim. Onun ortalık yerine gökdelen yapılması gibi. Üstelik de Kenya'nın özgürlük parkı, Uhuru. Evet. Ona engel oluyor. Ondan sonra tabii vatanına ihanetle filan suçlamışlar onu. Hatta e, bölücülük yapmakla falan ve az kalsın hayatından da oluyormuş. E, bayağı bir e, içeri atılıyor. Zaten yani aslında... Kırbaçlanıyor. E, Matay'nin hikayesinde en önemli şeylerden bir tanesi aslında... yani ...bu çevre mücadelesi diye küçümsenen şeyin aslında bir demokrasi ve insan hakları mücadelesi olduğunu ve bununla birlikte gittiğinin de kanıtı aslında yani. Aynen öyle. Yani hem Dünya Bankasına, hem IMF'ye, Britanya'ya ve diğer sömürgeci ülkelere de karşı olmuş tabii. Ve sonuçta da ülkede de, diktatöre de, de tabii. Evet, neydi? E, Daniel Arap Moi miydi? Evet. Daniel Arap Moi bayağı bu ülkeyi mahvedecek bir kadın bu. Yabancıların ajanı deli falan demiyor. De evet, kadın bu kadın deli diyor. <gülüyor> sonuçta ama o gitti belki kendisi e, kaldı. Elitler için de şey demiş yani bunlar sadece kendilerine hizmet eden bir avuç adam zengin şirketler filan. Ve insanlara da ancak ihtiyaç duyduklarında başvurarlar. Hiçbir zaman eşit olamayız başvurular Hiçbir zaman eşit olamayız ama e, şunu garanti edebiliriz güvenliğimizi ve iyi yaşamayı sadece aşırı yoksulluk ya da aşırı servet birikimi olmadığı bir yerde saldayabiliriz. Onun dışında sürdürülemez demiş. Eşitsizlik büyük bir güvensizlik yaratır diyor ki ne kadar haklı olduğunu da insan düşünmeden edemiyor. Kendi 90'larda Parti Kenya Eşit Partisi %98'ini %98'ine yani o inanılır oyları. gibi bir şey değil. Ya yani kendi seçime girdiği bölgede oyların %98'ini alıyor inanılmaz bir şey gerçekten yani ve o ilk serbest seçimler bu Kenya'da yapılan bu Daniel Arap Moyin'in herhalde de gitmesi sağlıyor evet, Moyin de Mo 2002'de zaten o yüzden gidiyor bu evet. ve yeni başkan Mwai Kibaki oluyor ve onun döneminde de işte çevre bakan yardımcılığı görevine getiriliyor. Sonradan da orada galiba orada da bir ayak oyunu yapılmış tam bilinmiyor ama yeni gelen de onu başkanlığa gelmesin diye. Wangari yani zaten bu elimine etmeye çalışan Bakan Yardımcısı olduktan sonra yapılan röportajını okudum orada yani nasıl oluyor da siz hani hükümete bu kadar sert eleştiren bir kişiyken şimdi hükümete girdiniz diye sorular soruyor röportajı yapan o da bir yerde diyor ki zaten diyor burada diyor şaşıran ya da zorlanan ben değilim hükümettekiler çünkü diyor bu hükümettekilerin birçoğu birçoğu neydi Moin'in hükümetinde de vardı zaten. Ve bu bize bu küfre bize devirmeye çalışan bu kadın şimdi bizimle aynı yerde nasıl oturuyor diye dehşet içinde <gülüyor> kalmış durumdalar. Bana bakıyorlar diyor. Dolayısıyla ve şeyi de söylüyor sürekli. Yani buraya geldiğiniz zaman parlamentoya gidip oturduğunuz zaman aman Allah'ım ben şimdi bir yasa yapılmasını sağlayacağım ve bu ülkenin geleceğini değiştirecek diye bir insan bir şey hissediyor diyor ve yapabileceğiniz şeyinde ne kadar az, ne kadar sınırlı olduğunun bilincinde oluyorsunuz. Bu zor bir şey diyor ama bütün şeyi boyunca aynen bu sinek kuşu hikayesindeki gibi son derece pozitif son derece iyimser ve insanları evet. harekete geçirici bir şey var. Yani Türkçede var. çok sık kullanılan kullanılan bir deyim değil ama benim pek sevdiğim bir deyimle de, hükümet gibi kadın. Hem <gülüyor> ...böyle endamı yerinde... ...hem çok güzel bir kadın... ...yakışıklı bir kadın yani... Evet. ...hem de... ...çok sakin, pozitif bir mücadele yapıyor. Yani ekolojiyle... ...demokrasinin... ...bir bölünmez bütün olduğunu... ...son yıllarında özellikle çok... ...vurgulamış. Yani eşitlik... ...yani bir sınıf... ...mücadelesinin de aslında ancak... ...bu şekilde yürütüleceğini... ...söylüyor ve işte son yıllarını da bu yeni e, agro fuel dedikleri agro yakıt ya da biyo yakıt diyorlar ama biyo lafını hayat lafını kullanmak kimden geldi? Tarımsal yakıt herhalde. Tarımsal değil mi? yakıt olarak ha. kullanılan özellikle bu hurma ağaçları, palmiyeleri Endonezya'da ve şey işte büyük Malezya'daki büyük şirketler işte arabalara yakıt olsun diye ormanları yakıp kesip altına yeni şeyler endüstriyel bu palmiye hurma ağaçlarını koymalarına karşı da büyük bir mücadele yürütmüş. Yani çok fazla büyük şirketlerin ve hükümet onlarla çalışan hükümetlerin sevdiği bir kadın e, değil. Zaten anca iki yıl dayanabilmişler herhalde Matai'ye <gülüyor> hükümette. Ve dünyada da her şeye, bütün kuruluşlara filan da karşı çıkmış. Dünya Bankası'na filan da. E, ama yani ağaç dikmek öyle daha ilk başlangıcıdır diyormuş. Çevreyle bir ilişkiye, alışverişe girmenin kapısından giriyorsun. Herkesin bir ağaç dikmesi gerekiyor. Ondan sonra yani ağacı diktikten sonra hayata da biraz farklı bakmaya başlıyorsun diyor. Evet. Çok önemli bir kadın. Evet, Vangari Matayi... Başka da bence zaten bugün bir <gülüyor> haber yapmamamız daha doğru olur. Çok önemli biri insan. Herkese de hepimize de ciddi bir şekilde bir, sözü ve eylemiyle örnek olan bir insan yani. Evet bu e, Afrika e, Yeşilleri'nin mesela e, web sitesinde Green Belt Movement'ın web sitesinde e, falan inanılmaz e, onun hakkında söylenen sözler falan var. Belki çok kısa ona değinecek vakit bulabilir miyiz bilmiyorum ama e, biz Matai için bir şarkıya girelim. E, Ondan sonra bitiriz programı. Ee, madem hummingbird dedik, yani bir sinek kuşuyum ben diyordum. Hatta biz de Seals and Crofts'tan hummingbird dinleyin. <gülüyor>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 Wangari Matai için Hummingbird'ü dinliyoruz Seals and Cross'tan. Evet, e, Wangari Matai'yi e, önceki gün kaybettik. Nobel Barış Ödülü sahibi ve hem Afrika'nın hem de Dünya'nın yeşil e, mücadelesinin en önemli simge isimlerinden biriydi. Ayrıca da kadın hakları, insan hakları, ve yoksulluk ve demokrasi mücadelesi. evet. 1941 Nisan 1940'da doğmuş ve 3 e, gün önce de aramızdan ayrıldı. Şu anda e, dediğim gibi demin e, Greenbelt Movement'ın yani kendi kurduğu Yeşil Kuşak Hareketi'nin e, web sitesinde işte dalaylamadan e, Barack Obama'ya e, kadar işte Mary Robinson, Gordon Brown, Kofi Annan, Desmond Tutu falan Nelson Mandela e, gibi isimlerin ve herkesin aslında onun hakkında yazdığı başsağlığı mesajları var. Uhuru Parkı'na da sonunda o büyük parka Kenya'daki Nairobi'deki çok sayıda ağaç dikmiş. Kendisi de zaten bir zamanlar şey için ifade özgürlüğü tutuklularına vicdani kanatlarını söyleyenleri kurtarmak için filan o mücadelelere de işte bunlar onun için dikiyoruz bu ağaçları demiş. Ve demokrasiye barışçı geçiş için her yerde. Evet. Önemli bir kadın. Evet biz de açık yeşili bugün Wangari Matai'yi anarak ve ona günaydın diyerek bitirelim. Evet günaydın Wangari ve günaydın. Hepinize günaydın. Hoşçakalın.